Müslüman, gönüller, perişan şimdi Küfür, dalga, dalga, hürüşan şimdi Yüreğim hedefte, bir nişan şimdi Utançtan karalar bağla Müslüman Her sabah, her akşam ağla Müslüman Utançtan karalar bağla Müslüman Zülh için el açtık, köhne salibe Ağlar mezarında nice sahabe Garip halimize hışkırır Kabe Gözyaşın sel olsun, kâla Müslüman Her sabah, her akşam Allah Müslüman Gözyaşın sel olsun, kâla Müslüman Allah'ın emrini koyup bir yana Dört elle sarıldık yine düşmana Fitneye kapılıp geldik oyuna Kendi hurganını yağla Müslüman Her sabah, her akşam ağla Müslüman Kendi hurganını yağla Müslüman Her sabah Türkistan'da güller yere serilir, Filistin'de goncaların kırılır... ...Müslüman'a dara acı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman... ...Her sabah, her akşam ağla Müslüman... ...Acıyla kalbini dağla Müslüman... diyar İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Yakup sal birli, Müslüman. Yahut ömür boyu Ziyarı İslam'da birlik olmalı, kardeş kardeşiyle birlik olmalı, Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu Allah Müslüman. Ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu Allah Müslüman.